Murat, MRT Seçkin ile Kadıköy Postası. Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı Kadıköy Postası geri döndü. Bu sezonun açılmasıyla beraber Murat, MRT seçkinle beraberiz. Merhaba Murat hoş geldin. Özledik seni. Merhabalar hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet bir yaz arası vermiştik dinleyiciler hatırlayacaktır yaza girerken genellikle çok hareketli olmaz Kadıköy alışık olduğumuz şekilde böyle zaten İstanbul bir manada boşalıyor bu yaz başka e, mesailer harcamış olsak da zihinsel melekelerimiz tarafından kültür sanatı dünyası dediğimiz gibi e, duruldu. Lakin bununla beraber ufak bir gözlemle başlayalım. Sonra bu haftanın etkinlikleriyle beraber klasik gündemimize de geçeriz e, diye Tamamdır. düşündük. Şu, o gözlemde şu ki e, Beyoğlu yakası turistik faaliyetlere gömülmüşken diyelim turistik faaliyetlerde boğuluyorken özellikle Kadıköy'de öyle ya da böyle artık şiddeti tartışıldı tabii ki ama bir kötü sanat etkinliği yaz boyunca sürdü ve şimdi birazcık tempoyu yükselterek de kaldığı yerden devam ediyor aslında bakarsanız Kadıköy çalıştı yani kötü sanat çevresi ne düşünürsün onu bir sorayım önce. Evet ee, şimdi dediğim gibi biz bir ara verdik ama e, Görünüşe göre Kadıköy yazın pek de ara vermedir. E, Tabi sezon kadar yoğun olmasa da e, Küçüklü büyüklüğü birçok etkinlikle Yazın e, hareket devam etti burada e, Dediğim gibi daha çok e, Kültürel sanatsal etkinlikler evet. e, Turistik etkinlikler değiller de bunlar Ya yeni mekanlar açıldı Hı -hı. E, e, Sezonda kendine yer bulamayan bazı amatör projeler ...yazın mekanların... ...alanların değerlendirmesiyle... ...kendilerine sergi alanları açabildiler. Evet. Ve ben bunun da... ...bundan sonraki yazlarda devam edeceğini düşünüyorum... ...işim doğrusu. Galiba öyle gözüküyor. Tabi ufak parantez açalım burada... yani. Şeyinde gayet farkındayız ve açık ardı yayınlarında da e, konuşuluyor bir nevi aslında kentsel dönüşümün Kadıköy'e epey yaklaştığı gibi bir olgu da e, söz konusu ama Benim bu az evvelki gizgah yapmamın sebebi ta Kadıköy postasını en başında başlatırken e, Kadıköy tarafının alternatif bir e, kültür sanat meclisi olduğu iddiasına e, sahiptik Kadıköy'ün ayrı bir sadası olduğunu yani bu yazda başka bir taraftan ufak bir kanıtı oldu e, gözümüzün önünde Evet yani dediğin gibi şimdilik öyle gözüküyor ama e, tabi her yere böyle bir canavar gibi saldıran bir rant durumu bu tarafa da e, geldi. Evet. E, umarım bu mekanlar e, mümkün olduğunca e, kendilerini ayakta tutmaya çalışırlar. E, çünkü burada hala o kolektif hava devam ettiği için birçok yerde Hı -hı. E, etkinliklerle ilgili özellikle e, bir şekilde ayakta duruluyor. Ama umarım dediğim gibi o rant sıkıntısı yüzünden bu işlerde burada da sürekli bu turistik ...ortama dönmez diye düşünüyoruz. Bakalım. Bel belki bir eklemeye de soru olabilir. Ee, aslında bütün bu kültür sanat aleminin oraya kaymasının bir diğer sonucu olarak... ...eylem, anmalar e, ve diğer e, o politik faaliyetlerin de o tarafa kaydığı gibi bir... E, ...yani tam anlamıyla kaymasa bile bir... E, Sıçradı diyelim. Evet yani. sıçradığını görüyoruz. Buna katılır mısın sen peki Murat? Hem katıldım hem katılmam diyeyim. Çünkü o hep geçmişten beri gelen bir şey var biliyorsunuz. Kadıköy böyle bir dokunulmazlığı vardır gibi kurtarılmış bölgedir gibi bir algı var. Ama bence öyle değil. Ee, insanların özellikle daha önceden karşı e, Avrupa yakasında... Çalışmayı tercih eden birçok insanın bu tarafa gelmesinin en büyük sebeplerinden biri gerçekçi olmak gerekirse yaşam şartlarıyla da ilgili biraz. Hmm. Kadıköy'de halen Yer Dermeni olsun Hasanpaşa tarafı olsun hmm. uygun fiyatlara atölyeler vesaire yerler kiralanabiliyor. Hmm. Bunun da bence büyük etkisi var. Ya buradaki rahatlıktan da kaynaklanıyor biraz tabii insanların da biraz daha açık fikirli olmasından kaynaklanıyor sanırım. A e, tam olarak da katılmayacağım söylediği şeye. Evet neyse zaten bu konsepti biz dışına çıktık ya ben geri dönelim istersen. Evet. <gülüyor> Bırak, <gülüyor> <de seçkin. gülüyor> tamam. Radyo'nun farklı yayınlarında bu farklı açılardan da değerlendirecek. Şimdi biz mesela yeni mekanlar dedim sezon boyunca dinleyicilerimize başından söyleyelim. Bunun da takibini Kadıköy Postasında bulabileceksiniz yanı sıra. Tabii ki klasik mekanlarımız, sergi salonlarımız, konser salonlarımız var. Buranın bir dökümünde her pazartesi akşamı saat 18.30 sonrası artık Kadıköy Postası'ndan Murat M.T. Seçkin'le beraber konuşuyor olacağız. O bize aktarıyor olacak daha doğrusu. Murat hadi başlayalım. 5 tamam. Ekim'de başlayan haftada neler var, neler duruyor önümüzde? Şimdi öncelikle yaklaşık bir ay önce Kadıköy Yerlerim'in açılan bir mekandan bahsetmek istiyorum. Kendin yapçı kolektif ekip evet. Tide Agresif kendi adlarını Taşıyan mekanlarını açtılar Bu mekanda atölye ve ses stüdyosu Olarak faaliyet gösterecekler Aynı zamanda Sezon içerisinde de çeşitli sergi ve Atölyeler gösterimden düzenlenecek hı hı. Tide Agresif Açılışı Mert Keskin Veya bilinen adıyla Hydroket'in Non-linear medium sergisiyle yaptı Evet e, Yurt dışında birçok sergiye konuk olan, işleri önemli müzelerde sergilenen Haydi Roket'in e, grafik ve video grafiklerden oluşan e, sergisi 12. gününe kadar ziyarete açık. Hafta sonuna kadar, Cumartesi. Hafta sonu, evet. E, çarşamba günü, 7 Ekim Çarşamba günü e, Kadife Sokak'ta Dünya Kafede e, saat 21'de e, Emir Aksoy konseri olacak. Emir Aksoy uzundur tek başına performanslar veriyordu. Evet. Ee, Dünya Kafedeki performansını da grubuyla sahne alacak. Onun için de farklı bir deneyim olacak izleyicileri için de. Ee, aynı gün Arka Oda'da geçen sene uzak doğu versiyondan hatırladığımız duyduk doymadık etkinliği var. Ee, Arka Oda'nın kabininden Bostanova ve diğer Brezilya evlileri yükselirken aynı zamanda Brezilya mutfağından da sunumlar yapılacak. Bu etkinlikte saat 22'de başlıyor. Çarşamba akşamı. Evet. Aynı gün e, Kadıköy'ün bu sene yaz açılan e, mekanlarından e, Durak-Egzel'de ise Kesme Şeker konseri olacak. Hı hı. E, Kaptan ve tayfası da saat 22'den itibaren e, çarşamba günü e, Durak sahnesinde yer alacaklar. Evet Cenk Taner'e de selam etmiş oldu. E, gelelim Perşembe gününe yaz başında çeşitli resmi bürokratik sıkıntılardan dolayı kapanmak zorunda kalan Yerde Ermeni Köşe Performans Sanatları Merkezi ekibi moralini hiç bozmadan performansa katkı yapmaya devam ediyorlar. Bu yıl ilkinci düzenleyecekleri A Corner in the World dünyada bir köşe festivaliyle tekrar karşımıza çıktılar. Evet. Dünyada bir köşe, dans, tiyatro, performans ve müzik gösterilerin, gösterilerinden oluşan bir sahne sanatları festivali. Hı hı. Köş, köşe ekibi kolektif bilinçlerinden ödün vermeden yakın coğrafyalarda üretim yapan ancak birbirlerinin işlerini izleme şansı zor olan ekipleri bir araya getirmeye çalışıyor bu festivalde. Farklı mekanlarda gerçekleşecek festival Suriye, Ermenistan, Yunanistan, Lübnan, İran ve Türkiye'den sanatçıları ağırlayacak. Evet. İlk festivalin e, sorduğu soru ise sanatsal tecrübelerimiz dünyada neyin mümkün olduğuna dair hayal gücümüzü nasıl dönüştürüyor? Festival bu soru üzerine ilerleyecek. E, Perşembe akşamı e, saat 22'de ise bu festivale destek sağlamak amacıyla e, Kargar sahnesinde bir konser düzenleniyor. Dört e, ayrı ülkeden dört farklı müzisyeni bir araya getiren e, Mavaroz grubunun sahne alacağı gecenin başlangıcında ise ...festival ile ilgili bir sunum yapılacak. Dünyada bir köşe festivali... ...etkinlik ayrıntıları için... ...sosyal medya veya... ...A Corner in the World sitesinden... ...bilgi alabilir dinleyicilerimiz. Murat bu arada ufak bir not. Çarşamba evet. akşamında... ...Dünyada bir köşe açık dergide konuşulacak. Köşe ekibinde biz burada... ...stüdyoda ağırlıyor olacağız. Onu da Çok güzel. buraya hemen koymuş oldum. Evet devam edelim. Selim Cuma gününe, 9 Ekim Cuma günü. E, Cuma akşamı geçen hafta sonu e, yeni sezona başlayan canlı karga sahnesinde e, Nilipek olacak. E, kendisini yazar, çizer, çalar, söyler olarak tarif eden Nilipek, şarkı yazımı ve soundundaki naifliğiyle dikkati çekiyor. E, memlekette indi soundunu en iyi yakalayan e, bazı rüsyanlardan oluşan grubu ile keyifli bir performans vereceğini düşünüyoruz. E, Nilipek konseri saat 22.30'da. Karga Canlı Karga sahnesinde. Hı hı. E, Cumartesi günü ise, 10 Ekim Cumartesi günü, e, Alternatif Müzik sahnesinin söz yazarı ve müzisyenlerinden e, Necad ile Yel Değirmeni Atölye Hangarda sahne alacak. E, bu konserde saat 21'de başlıyor. Hı hı. Yine aynı gün, e, Cumartesi akşamı, Sumru Ağır Yürüyen ve Orçun Baştürk aradığı şey bilinmeyense, Bulduğundan nasıl olabilirsin sorusu üzerinden hareketle sahnede yerlerini alacaklar. Evet. Ee, Gitar kafede gerçekleşecek doğaçlama performansı da konuk sanatçılar ise izleyiciler olacak. Saat 21'den itibaren bu performansı izleyebilirsiniz. Harika. Ee, Gitar kafede. Hı hı. Yine cumartesi günü 22.30'da canlı karga sahnesinde bu yılın en başarılı albümlerinden birini imza atan Can Güngör var. Ee, Kent Ozan'ın sanimiyetine Kent Ozan'ın üzerinden yenilikçi sesler kurarak sahnede yansıtan Güngör'ün e, her konserinde kendine has bir enerji oluyor. E, Can Güngör'ün konseri de saat 22.30'da başlıyor. Evet. Gelelim pazar gününe. Pazar gününden bir etkinliğimiz var. E, geçen sezonda e, ayda bir yaptıkları gösterimleriyle Kargal salonunu işgal eden Etilen Sosyete Fanzin ekibi e, bu yılda yanlarına In The Void ekibini alarak Etkinliklerine devam edecek ee, Daha çok müzik ve yaratıcılık üzerine Belgeseller gösterdikleri Etilen in the void etkinliklerinde Bu pazar gitarist besteci Fred Flittin ve dostlarının Müziğine odaklanan e, Step Across the Border Belgeseli gösterilecek Hı. Ücretsiz gösterim saat 18'de Başlıyor 11 Ekim pazar günü Bu haftanın Kadıköy postasında e, Necad Dimil'in Yok mu kimse şarkısıyla bitirebiliriz Herkese iyi haftalar diliyorum Teşekkürler Ağzına sağlık Görüşürüz teşekkür, teşekkür ederim. Görüşürüz, kolay gelsin.